El Foyeje Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu que soy fiera que camino ando mallevo que soy juega y que me muevo con un aire con padrón que parezco legisamo mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charlo con Luis con Pedro o con Juan hablando de mí dos hombres están critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, mas si el vuelto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda sin no los miro resoplando como un toro y fea soy pongámosle que de eso no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie podrán decir podrán hablar y murmurar y rebuznar mas la fealdad que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así y oh Ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiera sé que en tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, <coughs> la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen ya cosas más y el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar Quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un jugo Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil teje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y rebuznar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer que me porque modesta siempre fui yo así merhabalar sevgili dinleyenler 95.0 açık radyodasınız bugün yine El Foyece'de tangonun büyülü kutusunu sizlerle birlikte aralamaya devam edeceğiz programımıza tango tarihinin çok önemli kadın fikirlerinden biri olan Tita Merello'nun sesinden dinlediğimiz Sedice de Mi benim için diyorlar ki adlı milyon ile başladık. Sözleri Ivo Pele'ye ve müziği Francisco Canaro'ya ait olan 1943 tarihli bu tangoda fiziği ve tavrı yüzünden sürekli arkasından konuşulan bir kadının söylentilere, dedikodulara kulak asmayıp onlarla adeta dalga geçişinin hikayesini Tita Merello'nun tiyatral, mizahi yorumuyla dinledik. Tangonun sonunda ''Kim ne derse desin ben böyleyim, Josso Soyasi diyordu bize Tita Merello. Kendi duruşu itibariyle de hayatı boyunca ben böyleyim diyerek başını dik tutan kadınlardan olmuştu Tita. Ve 1900'lü yılların başında popüler olan tango filmlerine 2017 yılında bir yenisi eklenmiş. Tango tarihinin bu önemli kadın figürünün hayatı aynı isimle Josue Yasi, Tita de Buenos Aires ismiyle filme aktarılmış. Benim de henüz sadece fragmanını izlediğim bu film bilgisi için sevgili Ozan Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin Facebook'taki Orkesta Tipika Orhan Avşar sayfası, başta Orhan Avşar olmak üzere Türk tangosu ile ilgili önemli bilgileri ve fotoğrafları toplayıp arşivleyerek çok büyük bir boşluğu tamamlamakta. Yıllardır yürüttüğü bu gönüllü çalışma için tüm tango severler adına kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tita'nın sedis Sedemi adlı milongada söylediği gibi kim ne derse desin ben böyleyim diyerek başını dik tutabilen tüm kadınlara gelmiş olsun bu parça. Ve yine yok sayılmaya çalışılmış olmasına rağmen tutkusundan vazgeçmeyerek adını tango tarihine yazdırmış bir başka tangera ile devam edeceğiz. Bakita Bernardo Dünyanın bilinen ilk kadın bandanionisti. 1 Mayıs 1900'de Buenos Aires, Villa Crespo'da dünyaya geldi. 15 yaşında müzik hayatına piyano eğitimiyle başladı ancak konservatuvarda bandeniyonu gördükten sonra hayatını adayacağı asıl çalgı ile karşılaştığını anlamıştı. 1921'de meşhur Corrientes Caddesi'ndeki Bar Dominguez ya da şarkısıyla müsemma Cafe Dominguez'de çalmak üzere ilk sextet'in ilk altılısını kurdu. Kimler yoktu ki sırasında kemanlarda Alcides Falevisino ve tango kemanının efsane ismi olacak olan Elvino Vardaro. Piyanoda ise Osvaldo Pugliese. Besteci olarak da bilinen 15 tango bıraktı geriye. Bunlardan ilki Floreal, Juan Carlos Cobian tarafından kaydedildi. "Viejo Crespo, Cerro Divino, "Cachito", La Enmascarada bilinen diğer tangoları ve valsleri arasındadır. 1924'teki ilk tango yarışmasında şaibeli bir eleme ile Son Yando adlı tangosu 6. oldu. Ama 150 şarkının yer aldığı bu yarışmada seyirci tarafından defalarca istek alan tango kendisininkiydi. Yarışma orkestrasının da şefi olan Roberto Firpo'nun şikayetleri üzerine Carlos Gardel ''Son söz halkındır, unutmamalıdır ki Paquito'' Bandaneo'nun dizginlerini elinde tutabilen yegane kadındır der. Sonrasında Gardel için Francisco Garcia Jiménez tarafından La En Mascarada'nın sözleri yazılmış ve Galitos, 1925 yılında henüz 25 yaşındayken hayata gözlerini yuman Pakito'nun Vigia Crespo ile birlikte En Mascarada da seslendirmiştir. Şimdi, Belki de sadece kadın olduğu için hak ettiği bilinciliği alamamış olmasına rağmen son sözü söyleyen halkın verdiği değerle ölümsüzleşen ve bu hikayeyi bize bırakan o tangoyu Son Yando'yu Carlos Gardel'in sesinden dinliyoruz. Ve bu tango başta 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olmasını sağlayanlar olmak üzere vazgeçmeyerek başını dik tutan tüm kadınlar için gelsin. irre pali tan de amores, toda calma, como serba, un suspiro con sus dolores toda mi alma era tu amor muy cálido y ardiente. era un murmurador Fier a ternura y sacita Arroyo y vida del corazón La no está junto a mi nada La ni se ve siquiera Y en su negra cabellera Puedo mi beso besar ¿Dónde fueron mis alegrías? y acabaron sus temprano y hoy siento adorarte tanto que me consuma el pesar soñando siempre soñada con tu divina hermosura mi vida se va acabado, por una eterna amargura tan fatal mi desgracia pues que solo te celebraba miro en mi cuarto tan pobre el retrato que me diera y al contemplar lo que hiciera, que mi alma viviese en él para que también llorase por tu destino tan cruel Cuando fue contevillirio que arrastro el viento del hambre persia basti cazo de un golpe tu existencia como duele mi alma tan cruel mordidio y este dolor que se osan profundo mi unten el mundo de mi sufrir y de Sognando Rüya adlı tangoyu dinledik Carlos Gardel'in sesinden. Dünyanın ilk kadın bandoneonisti Paquito Bernardon'un tangosuydu bu. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamış olalım. Mart ayında tango severler için çok önemli bir tarih daha var. 11 Mart Arjantin tangosunun dünyada yükselmekte olan yeni popüler müzik türleri karşısında yenik düşerek adeta inişe geçtiği 1950'li yıllarda ortaya çıkan ve kendi tabiriyle tangoda yaptığı devrimler sayesinde tangoya yeni bir soluk getirerek bugün tango denince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri, belki de birincisi olma niteliğini kazanan Astor Piazzolla'nın doğum günü 11 Mart. Bir kadın olarak değilse bile inandığı yolda her şeye rağmen başını dik tutarak ilerleyen bir vazgeçmeyen olarak tango tarihine adını yazdırmış ve kazımış birisi Master Piazzolla. Şimdi aynı zamanda tango tarihinin önemli kadın figürlerinden biri olan ve bu büyük tango müzisyenine hem ilham vermiş hem onun eserlerine sesiyle can vermiş hem de yıllarca onun büyük aşkı olmuş bir şarkıcıyla Amelita Baltar ile devam ediyoruz. Sevgili Neşet Topaloğlu ile tangoda kadın şarkıcıların izini sürdüğümüz serimiz içinde de kendisine yer vermiştik. Sevgili Neşet Bey'e de buradan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Şimdi bir Horacio Ferrer Astor Piazzolla çalışması olan Şekilin de Başini dinliyoruz. Ardından 2021'de 100. doğum yılı kutlanacak olan Astor Piazzolla'dan bahsedeceğiz. cuento que ahora voy a contarte... pertenece a Buenos Aires un poco a contramano... ...que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día... ...puede ocurrir, ocurre por igual... ...en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana... ...pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción... ...en una vieja parrilla vecina del mercado del centro... ...porque allí, comiendo un bife, les nació una vez... ...al descubrir en la punta del mantel de papel... ...la carita silenciosa y desconcertante... ...del que iba a ser el protagonista... ...era así, uno de esos chicos de la noche... ...que andan de mesa en mesa ofreciendo flores... ...con el fajo de billetes en un bolsillo y aún no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico hicieron este balsecito con sabor a fábula porteña por las noches cara sucia de angelito con blu Vende rosas por las mesas del boliche de baching. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un ser. De nego con la de Ali, con tres rosas que duelan a cuenta del hambre. Que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantal y aprender. El la prended cuanto cero le quedaba por saber ya su madre mira y la quetezira pero no la quiere ver cada aurora en la basura con un pan y un tajarin se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro le enreve pioín Que duela na cuenta del que no te entendí. Chiqui. Cicilin de Bachini dinledik bir Astor piazzolla Horacio Ferrer çalışmasıydı. Müziği Astor Piazzolla'ya ait olan bu eserin sözlerini e, ya da librettosunu ünlü tango tarihçisi, edebiyatçı ve şair Horacio Ferrer yazmıştı. Bugün Mart ayının ilk günlerindeyiz ve Mart ayında 11 Mart'ta 100. doğum yılını kutlayacağımız Astor Piazzola'dan bahsedeceğiz. Astor Pantaleon Piazzola 11 Mart 1921 tarihinde Arjantin'in Mar del Plata kentinde İtalyan göçmeni bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelir. Astor 3-4 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya giderek New York'un belalı mahallelerinden birine taşınırlar. Hatta meşhur Rocky filmine ilham olan o ünlü boksör Rocky Marciano da Astor'un mahalle arkadaşlarındandır. Bir bacağı doğuştan küçük olduğu için topallayarak yürüyen küçük Astor ona sataşanlarla bundan dolayı onu küçümseyenlerle dalga geçenlerle birlikte bu mahallede yaşamak zorundadır ve onlara rağmen bu mahallenin sokaklarında kendine bakmayı ve ayakta kalmayı öğrenir. 1929 yılında babası ona hediye olarak aldığı bandoneonu verdi ve bunu çalmayı öğrenmesini istedi. Astor sokaklarda serseri veya gangster olmaktan müzik ve babasının çok sevdiği o tangonun büyülü kara kutusu bandoneon sayesinde kurtuldu. Evde Carlos Gardel ve Julio De Caro'nun tangoları, Bach'ın klasik müzikleri, ve New York'un sokaklarındaki caz melodileriyle küçük yaşta renkli bir müzik yelpazesine sahip olmaya başlamıştı Küçük Astor. 1932'de ilk tangosu La Catinga'yı besteledi. 1934'te tangonun efsane ismi Carlos Gardel ile tanıştı ve El Diey Kemekieras adlı filmde gazeteci çocuk rolüyle Gardel ile birlikte aynı filmde oynamış oldu. Carlos Gardel onu bandoneonist olarak orkestrasına katmak ve turneye davet etmek istedi. Ancak babası yaşı çok küçük olduğu için izin vermedi. Tura katılamadığına ve tura katılmasına izin verilmediğine çok üzülen ve bundan dolayı büyük hayal kırıklığına uğrayan Astor daha sonra başka bir gerçekle bu fikrini değiştirecekti. Bu turne esnasında 1935'te Gardel ve tüm orkestrası bir uçak kazasında can vermişti. Ve bu nedenle aslında o turneye babası izin vermeyerek gidemediği için ne kadar şanslı olduğunu anladı. Daha sonraki yıllarda Piazzolla şakayla karışık bu olay için babam turneye katılmama izin verseydi Piazzolla bandanion yerine arp çalacaktı diyecekti. Yani arp çalan melek figürüne gönderme yapıyor olsa gerek burada herhalde. Piazzolla'nın hayatında bu gibi bazı dönüm noktaları olmuştur. 1936 yılında ailesiyle birlikte Mardel Plata'ya dönen ve buralarda çeşitli tango orkestralarında çalmaya başlayan Piazzolla radyoda dinlediği kemancı Elvino Vardaro'nun tango yorumundan çok etkilenir. Kim bilir belki de Elvino Vardaro'dan dinlediği, onun kemanından dinlediği kayıtlar az önce bahsettiğimiz Pacito Bernardo'nun kayıtlarıdır. Yıllar sonra kuracağı Yaylılar Orkestrası ve ilk beşlisinde Bardaro Piazzola'nın kemancısı olacaktır. Müzikal kariyerinde Anibal Trol Orkestrası'na dahil oluşu da önemli bir dönüm noktasıdır. 1938'de Buenos Aires'e taşındıklarında dönemin en ünlü orkestralarından biri olan Troilo Orkestrası'nın bandaniyonistlerinden birinin hasta olması ve o gün henüz 17 yaşında olan genç Astor'un orada olarak Troilo'ya takdim edilmesi böyle dönemeçlerden biridir. Tabii ki Piazzola'nın o sırada bandaniyonda gösterdiği üstün teknik beceri ve Troilo Orkestrası'nın tüm repertuarına ezbere biliyor olması da bunda önemli bir etken olsa gerek. Nitekim diğer bandaniyonist iyileştiğinde Astor artık dördüncü bandonyoncu olarak orkestraya çoktan dahil olmuştur. Piazzolla bu orkestrada hem bandonyonist hem aranjör hem de besteci olarak aktif olmuş. Her ne kadar Piazzolla'nın tango müziğindeki arayışları ve deneysel yaklaşımları sebebiyle anlaşamayıp 1944 yılında yollarını ayırmak zorunda kalmış olsalar da dostlukları ve Piazzolla'nın ustasına olan hürmeti daima devam etmiş. Öyle ki Troilun'un 1975'teki ölümünden sonra ona ithaf ettiği dört bölümlük Suite Troiliana adlı bir eser yazmıştır. Neyse ki iki büyük usta da henüz hayattayken yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve bandanayonlarını karşılıklı konuşturarak bizlere birlikte yaptıkları birkaç kayıt bırakmışlar. Şimdi eskiden usta çırak olan ancak o gün iki büyük üstat olarak yaptıkları bir kaydı dinliyoruz. El Motivo. Bandoneonda Astor Piazzolla ve bandoneonda Anibal Troilo. El Motivo'yu dinledik. Juan Carlos Cobia'nın çok güzel bir tangosuydu El Motivo. İki büyük usta Astor Piazzolla ve onun ustası Anibal Troilo'nun birlikte seslendirdikleri banderionlarını karşılıklı konuşturdukları muhteşem bir yorumdu. İyi ki Anibal Troilo vefat etmeden önce bu kaydı yapma şansları olmuş iki büyük üstadın eski usta ve çıralın. Juan Carlos Cobia'nın bu müthiş tangosunu bu iki büyük ustadan dinledik. Astor Piazzolla tangonun içine küçük yaştan beri etkilendiği klasik müzik ve caz müziği lezzetlerini de karıştırmak ve aslında tango müziğini dans müziği olmaktan çıkarmak istiyordu. Bu durum özellikle dansçıların en favori orkestralarından birinin şefi olan Anibal Troilo için fazla sofistike geliyordu. Troilo tınısını daha sade olarak yaratmıştı. Piazzolla ise çok fazla nota yazıyordu. Çünkü Piazzolla'nın bir yana klasik müzik bestecisi olmak istiyordu. Rivayet odur ki Piazzolla bir gün tüm cesaretini toplayıp o dönemde Buenos Aires'te yaşamakta olan dünyaca ünlü piyanist Arthur Rubinstein'in kapısını çalar. Ona yazdığı piyano konçertosunu göstermek ister. Rubinstein bu hevesli genç besteciyi kırmaz ve ver bakalım notaları der. Notaları alır piyanonun üstüne koyar ve nerede bu konçertonun orkestra partileri diye sorar. Genç astordan ama bu piyano için konçerto gibi bir yanıt alınca bir dakika diyerek telefon açmaya gider. Arjantin'in ünlü bestecisi Alberto Ginastera'yı arayarak ona genç ve yetenekli ...birisini göndereceğini söylemiş ve onunla ilgilenmesini rica etmiş olur. İşte bu tarihten sonra Piazzolla Cinastera ile hem orkestrasyon çalışır... ...hem de Ravel, Bartok, Stravinsky gibi bestecilerin eserlerini inceler. Bir yandan geceleri geç saatlere kadar gece kulüplerinde tango çalarken... ...bir yandan da sabahları erkenden kalkıp tiyatro kolondaki klasik müzik orkestralarının provalarını izler. Öte yandan klasik piyano eğitimine başlar ve Piazzolla'nın bu öğrenme tutkusu ve öğrendiklerini tango aranjmanlarına yansıtma tutkusu da ısrarla sürmektedir. Tüm bu birikim çok çeşitli şekillerde Piazzolla'nın müziğine ve üretimine yansır. Belki bir piyano konçertosu yazamaz ama e, babasının ölümü üzerine bir saatte bestelediği ve en ünlü eserlerinden biri olan Adiós Nonino'nun başındaki o uzun piyano introsu Grasik piyanistler tarafından sürekli çalınmak istenen bir piyano seri olarak daima ilgi görür. Adios Nonino'yu dinliyoruz o meşhur piyano introsu ile birlikte.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 Adiós Nonino'yu dinledik bir canlı konser performansından Astor Piazzolla ve Yeni Tango, Tango Nuevo Quintet, Yeni Tango 5'lisinden. Piyanoda Pablo Ziegler vardı. Pablo Ziegler Astor Piazzolla'nın ölümünden sonra da onun emanetini sürdüren bir just piyanisti aynı zamanda ve Piazzolla'nın müziğine improvisasyonun katılmasında da çok büyük etkisi var. İşte bu Astor e, Piazzolla'nın yazdığı Adiós Nonino tangosunun girişindeki o piyano introsu da Pablo Ziegler'le özdeşleşmiş durumda. Hatta e, orkestrayı değiştirdikten sonra Astor Piazzolla'nın yeni gelen piyanist adaylarına orkestra seçmeleri sırasında Adiós Nonino'nun introsunu çalmasını istediği söylenir. Daha sonra bu bir neredeyse sınav parçasına dönüşmüş Astor Piazzolla için adeta. Bu bahsettiğimiz dönemler bu kayıt değil tabii ki ama e, hemen Adios Nonino'yu dinlemeden önce konuştuğumuz kısım yani e, Astor Piazzolla'nın klasik müzik bestecisi olma hevesiyle Arthur Rubinstein'ın kapısını çalması ve onun kendisini Alberto Ginastera'ya yönlendirmesi ve onunla birlikte artık çağdaş bestecilerin eserlerinin incelenmesi ve orkestrasyon çalışmalarına girilmesi dönemi 1941 yılına yani Astor Piazzolla'nın troll orkestrasında bandoneonist ve aranjör olarak çalıştığı dönemlere denk geliyor. Çünkü aynı zamanda geceleri tangut çalıyor olmasından dolayı para kazanabiliyordu ve o kazandığı parayla da kompozisyon derslerini devam ettirebiliyordu. Aynı zamanda edindiği tecrübeyi de yaptığı aranjmanlara yansıtıyordu. Ama Troilo zaman geçtikçe bu genç pandaniyonistin ileri müzikal fikirlerinin orkestraya zarar verebileceğinden ve tango dansçıları için daha az çekici kılıcandan korkmaya başlıyor. Ki aralarında böyle bir sürü diyalog geçiyor. Piyazolan aranjmanlarını Sadeleştiriyor yani çok nota yazıyorsun çocuk diyor ve bir sürü yazdığı şeyi pasajı siliyor bir yerden sonra Piazzolla da bu durumdan artık sıkılmaya başlıyor ve sonunda 1944 yılında yollarını ayırmaya karar veriyorlar ve Astor Piazzolla yine Trollo Orkestrası'ndan tanıdığı Francisco Fierontino'nun orkestrasına katılır ve Orkestra'yı 1946 yılına kadar yöneterek birlikte birçok kayıt yaparlar. Şimdi bu kayıtlardan iki tanesini arka arkaya dinleyeceğiz. Yani e, Anibal Troll Orkestrası'ndan ayrılan iki müzisyenin Astor Piazzolla ve Francisco Fiorentino'nun birlikte yaptıkları Piazzolla'nın orkestrayı yönettiği o iki sene dilimindeki yaptıkları kayıtlardan dinliyoruz. Nos Encontramos Alpasar ve Viejo Ciego Arcarca de video. Kontramos al pasar, estás igual, igual que hace. hay en tus ojos la ansiedad, ni el mismo querer ya no sé. Sé de se dio una pena mortal que en tu alma dejó, terror de poder amar, y esa esa pena mortal, la cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar nos encontramos al pasar, y hoy como ayer, te quiero igual, sigue igual que ayer tu noche, sombra y pena de un recuerdo, no me cabe ni un reproche, si estás en un infierno que puede más que yo, te el cariño fue y todo junto tu hacerse está tan lejos no nunca más cariño, soy yo toda está tan lejos no vuelve nunca más Así yo de bajo con las noches, me la la queja del viejo violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de la carcín, junto al faro que tan viejo y tan cilgo, allí de tu eterna canción, pones en las almas. Recuerdo a y un poco de pena me el alcohol el día que se apague tu tengo que pensaros tendrás que poner de humo la luz del bodegón y abren los naipes, ocios, un sello misterioso y abren las almas simples un algo de emoción. el día que no hoy Cuando deje tu hueso debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento con una canzoneta diada en el funeral. es un verso del loco carrillo, penses el alma del mismo violín, junto al farol bianco, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de flip. Cuando hago tu nota, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás, a ver mi cosiego. Toca un Tango lerdo Muy lerdo y muy triste Que quiero Llorar Evet, önce Nos Encontramos Al Pasar adlı tangoyu dinledik. Raúl Kaplon'un bir tangosuydu. Sözleri José María Sünye'ye aitti. Ve arkasından Viejo Siego'yu dinledik. 1926 tarihli bir Sebastián Piana ve Catullo Castillo tangosuydu. Onun sözleri ise Homero Manzi'ye aitti. Bu iki eski tangoyu Astor Piazzolla orkestra şefliğinde... Francisco Fiorentino'nun sesinden dinledik. İkisi de Anibal Troll Orkestrası'nın eski müzisyenleriydi ve 1944 yılında Piazzolla Anibal Troll Orkestrası'ndan ayrıldıktan sonra Francisco Fiorentino'nun orkestrasının şefliğini üstlenmiş ve onun orkestrası ile bu kayıtları yapmıştı. Astor Piazzolla'nın müziğini tanıyanlar bu kadar klasik tango, çaldığına çok fazla şahit olmamışlardır muhtemelen. Halbuki onun da bir dönemde klasik tangonun bu kadar içinden geçen ve klasik tango tınılarına bu kadar yakın aranjmanları da aslında vardı. 1946'da Piazzolla günün diğer tango orkestralarına benzer bir formasyona sahip olmasına rağmen tangonun orkestrasyonuna ve müzikal içeriğine kendi yaklaşımını deneme fırsatını verecek olan orkestra tipikasını kurdu. Yani kendi tipik orkestrasını kuruyor 1946'da Piazzolla. Böylelikle bir Tipik orkestra formasyonu içinde yani tipik orkestra kurulumu dizilimi içinde bakalım yeni orkestrasyon anlayışıyla ve yeni müzikal anlayışlarla neler yapabiliriz diye bir denemeye aslında açılıyor piyasa olan. Aynı yıl ilk resmi tangosu olduğunu düşündüğü El Desbande'yi besleniydi. Bu ilk işte tangosu olarak görüntü. Ee, kayda geçirilmesini istediği parçası. Şimdi Orkestra Tipica de Astor Piazzola'dan Piazzola'nın ilk tango bestesi olarak kabul ettiği bu El Desbandey'i dinliyoruz. El Despande'yi dinledik. Astor Piazzolla'nın resmi olarak kabul edilen ilk bestesi, ilk tango bestesi El Despande. Bugün bildiğimiz Astor Piazzolla müziğinden ne kadar uzak değil mi? Zaman içerisinde ne kadar gelişme, ne kadar e, evrim geçirmiş Astor Piazzolla'nın müzik anlayışı. Ama bugünkü programda Astor Piazzolla'nın müziğe başlangıcıyla 1950 Yılına kadar gösterdiği e, aktivitelerden bahsettik, dahil olduğu orkestralar ve kurduğu orkestralardan örnekler dinledik ve ilk tango bestesine kadar geldik. 1951'den sonra orkestrasını dağıtıyor Astor Piazzolla ve Astor Piazzolla tipik orkestrası ile yaptığı son kayıtlardan bir tanesiyle bugünkü programımızı burada bitireceğiz ve e, çok meşhur bir tango olan Chic ile Bugünkü programımızı kapatıyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram'da elaltçizgifueye hesabından ya da Facebook ya da Twitter sayfasından bize ulaşıp görüşlerinizi, dileklerinizi veya yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Programın podcastlerini dinlemek için ise archive.org'da elfueje sayfasından yine eski kayıtlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla ve hoşçakalın. Fueje Tangon'un büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu